Sözlük anlamı zararlı organizmaları engellemek ya da kontrol altına almak için kullanılan kimyasal maddelerden oluşan karışım. Ancak gerçek manası ile engellemek için kullanıldığı zararlı organizmalardan çok daha tehlikeli ve insan sağlığını tehdit eden zehirler. Pestisit. Biz bugün Buğday Derneği'nin yeni projesi Zehirsiz Sofralar Projesi'ni Buğday Derneği Eşkeden Müdürü Batur Şehirlioğlu ile konuşacağız. Öncelikle programıma konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Projeye geçmeden önce ben çok kısa e, manasıyla söyledim pestisitin olduğunu ama sen de bize bir anlatır mısın? Pestisit nedir? Evet. <gülüyor> e, Türkiye'de literatüre baktığımız zaman herhangi bir şekilde web sitesine bir tarama yaptığımız zaman e, pestisitin karşılığını zirai ilaç olarak görüyoruz. E, peki ben e, şunu sormak istiyorum. İlaç aldığımız zaman eczaneden bir antibiyotik aldığımız zaman... Antibiyotik bizim bünyemiz bizim bağırsağımızdaki bakterilere zarar veriyor veya bizim bünyemize bir şey iyileştiriyor veya bir yan etkisi oluyor. Bizim dışımızda su kaynaklarına ailemizdeki herhangi birine çevremize bir zarar veriyor mu? Vermiyor. Oysa zirai ilaç diye adlandırdığımız... Şeyler, aslında birer zirai zehir. Neden? Çünkü bu pestisitleri ister böceklere karşı, ister e, otak, e, yabani ota karşı, ister e, mantarı hastalıklara karşı atalım. Bunlar sadece o böceğe, sadece e, mantara, sadece ota zarar vermiyor. Su kaynaklarına gidiyor, balıkları balıklardan kartala Bundan avlanan hayvanlara ve tekrar insanlara dönüyor. Toprağa, topraktaki tüm canlıları gıdaya geçiyor, gıdayla tekrar insanlara geliyor. Yani e, pestisite attığımız domatesin haricinde diğer canlılara ve çevreye zarar veriyor. Dolayısıyla buna nasıl ilaç ismi verebiliriz? Bunların aslında doğru telaffuz edersek ziraya birer zehir. Zehir nedir? Siz evinizde fareyi neyle zehirlersiniz? Öldürmek amacıyla yaparsınız. Yani burada da siz bir bakteriyi, bir hastalığı, bir haşarıyı öldürmeye çalışıyorsunuz. Fare için evde kullanan adı zehir ama tarlada böceği öldürmek için kullandığınız adı zira ilaç. Burada ciddi bir çelişki var. Dolayısıyla demin de söyledim yani pestisitler gruplara ayrılıyor. Böcekler, mantar hastalıklar vesaire şeklinde otları, yabani otlar için ama bunlar birer zirai zehir ve bu daha çok verim almak için. Bu hastalıkları yok etmek için kullanılıyor. Oysa ki bunun birçok da alternatifi mevcut. Daha çok verim almak için kullanılıyor dedin ya orada hemen şey geliyor insanın aklına. Madem zehir ve yok etmek için kullanılıyor nasıl daha fazla verim sağlayabiliyor? Burada bir çelişki var ya yanlış bilgi var ya da bir çelişki var. E, verim derken tabii ki biz e, birçok konuda enerji konusunda dünyaya bakış açımızda her yerde kısa vadeli çözümlere bakıyoruz. E, evet 5 e, yıl 10 yıl belki 50 yıl bu böceği öldürerekten e, bir e, ekonomik kazanç bir verim sağlıyoruz ama fenli gübeler zamanla toprağı biliyorsunuz yozlaştırıyor e, çevreye verilen e, zarar su kaynaklarına verilen zarar insan evet. sağlığına verilen zarar ve bu insan sağlığının tedavisi için harcalan bütçeyi de düşündüğümüz zaman total bir zarar şeyde baktığımızda bütününde ekolojik ve ekonomik o, anlamda e, aslında e, uzun vadede e, bir çözüm değil bu değil e Evet birçok şeyi yok ediyor. Ekosisteme zarar veriyor ama insan sağlığına da çok ciddi zararları var. Bunlar bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış. Biraz ondan da bahsedelim Tabii. istiyorum. Yani biz bir elma satın aldığımızda aslında neyi yok ediyoruz kendi bedenimizde? Evet e, öncelikle yanlış bir kanı var biliyorsun. E, bu son dönemde iyice popüler oldu ve e, konu edilmeye de başlandı. E, i̇şte yıkadım. Yok sirkeli suya koydum. Bunlar tamamen kabuğunu yanlış. Kabuğunu soydum. Evet kabuğunu soydum. Yani bunlar yanlış şeyler. Zirai, anti yine antibiyotik örneğini vereyim. Siz nasıl bir ilacı aldığınız zaman bünyenizin içine geçiyor. Bünyenizde bu. Kendi derinizi ovalayarak, keserekten bundan kurtulabilir misiniz? Kullanamazsınız. Artık zirai zehirlerin yüzde de büyük bir kısmı sistemik ilaç dediğimiz bünyesinde olan ilaçlar. Dolayısıyla siz bunları gıdanızla bünyenize almış oluyorsunuz. Bugün artık pestisitler anne sütünde, ana rahmindeki bir çocukta tespit edilebiliyorlar. Bağışıklık sistemine çok büyük zararları var. Çocuk gelişimi, hormon rahatsızlıkları, beyinde, karaciğerde, böbrekte birçok sıkıntılara ve tabii ki kansere yol açıyorlar. Hatta son dönemin en popüler ve e, Avrupa'da e, ve Türkiye'de de e, çok büyük bir mücadele verdiğimiz, yasaklanması istediğimiz Grisofat, e, Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu tarafından e, muhtemelen kanserojen olarak kabul edildi. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. E, muhtemelen denmesinin sebebi de Hani kanser yapacak belki değil deneylerin insanlar üzerinde yapılamadığı deneylerin e, sadece fareler üzerinde yapıldığı için muhtemelen de ama hı. fareleri kanser etmiş. Hı hı. Yani e, bu konuda hani projede geçeceğim için çok zaman almak istemiyorum hı hı. ama şunu söylemek istiyorum. Dünyada devletlerin Birleşmiş Milletler gibi Dünya Sağlık Örgütü gibi Tarım Bakanlığı gibi yapıların görevi insanların toplumu çevreyi bir kobay bir denek gibi bu ilaçları. Onlarca yıl kullanıp ondan sonra zararını tespit edip yasaklamak veya etki, izin verilen etki limitlerini düşürmek değil. Bunları öncesinde insan için, doğa için, toplum için ve çiftçiler için, tarım işçileri için bu tedbiri baştan almak, gerekli deneyleri yapmak, bu araştırmayı yaptıktan sonra kullanıma açmak. Ee, bu örgütlerin görevi, halka karşı sorumlulukları budur. Evet. Ee, peki... Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılıyor pestisitler özellikle tarımda. E, şimdi pestisit projesine geçelim. Proje ne zaman başladı? E, proje çok yeni. Hı -hı. E, Mart başında e, başladı e, projemiz. E, proje e, kapsamında e, bir yıllık bir proje. Tabii onu bir da diyorsun. söylemem Hı -hı. lazım. Ve Bir yıl içinde çok ciddi bir, bir iş yükü var. Bir kere Avrupa Birliği'nin de tabii bu projeye önem verdiği hem ulus içinde hem de uluslararası anlamda sivil toplum örgütlerinin işbirliği ve kapasite geliştirmesi burada çok önemli. Yurt dışı ortağımız Pesticide Action Network, Pesticide Eylem Ağı hı hı. E, bu Avrupa'da 38 tane sivil toplum örgütünün bir araya geldiği Belçika merkezli ve pestisitler konusunda Avrupa Birliği'ne lobi ve savunuculuk yapan bu konuda kampanyalar yapan tüketiciyi ve çiftçiyi bilgilendiren bir kurum. Buday Derneği'de e, bu kurumun bir üyesi, bu hı hı. O, 38 üyeden bir tanesi. Ee, biz de PAN'la ortak verdik projeyi. Projeyi sunan biziz. Aynı zamanda Türkiye'de bu proje kapsamında e, Tüketici Hakları Dernekleri, Organik Tarım Dernekleri, sağlıkla ilgili, çevre hakkıyla ilgili, e, gıda etiyle ilgili, e, çevre korumayla ilgili ve ziraat ve gıda ile ilgili odaların da içinde olduğu bir e, platform kurma onları da bu sürece dahil olma sivil toplum işbirliğini ön plana çıkartacağımız bir proje olacak. Hı hı. Diğer önemli ayağı, bakanlık nezdinde e, bu konuda lobi ve savunuculuk yapacağız e, ve bir de kampanya yapacağız. Bu proje kapsamında sivil toplum örgütlerinin e, Pestisit konusunda paralel olarak da dobi, hani, savunuculuk ve kampanyacılık kapasitelerini geliştirmek için e, kendi aralarında toplantılar yapması ve kendi aralarında bilgi akışını sağlamayı da e, çaba göstereceğiz. Tabii ki bir şey yapma demek yeterli değil. Hı hı. Topluma, çiftçiye, e, bakanlığa bunu alternatifler sunmak, alternatiflerin desteklenmesini sağlamak da önemli. E, alternatif deyince iki gruba ayırabiliriz. Farklı tarım metotları var. Organik tarım gibi, permakültür gibi, onarıcı tarım gibi, agroekoloji gibi bunların e, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor. Diğer yandan da mücadele yöntemlerinin. Mücadele dendiğimiz zaman aslında... Herhangi bir akademisyene sorduğumuz zaman hepsi bilidir aslında herhangi bir ziraat mühendisi arkadaşımız eğitimde bunu alırlar. Önce kültürel mücadele fiziksel mücadele vardır biyolojik mücadele vardır biyoteknik mücadele vardır nedir biyoteknik mücadele en basit tanımıyla tuzaklar kullanılır. Biyolojik mücadele nedir? Hepimizin artık e, bildiği e, bir e, böceği yiyen başka bir böceği tarlaya salmak mesela en klasik örneği bite karşı uğur böceği. Uğur böceği üretirsin. Bitin çok yaygın olduğu tarlaya salarsın. Dolayısıyla bu konuda teknolojiye yatırım yapmak lazım. Bu konuda gelişmeye yatırım yapmak lazım. E, tabii bu konuda. E, Lobi kısmı da şuna getiriyor. Sonuçta ticaret, ticaret yapan kurumlar da kamu kurumlarına baskı yaparlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Hı hı. Lobi demek bu demek. Dolayısıyla da e, Türkiye'de ciddi bir pestisit firmalarının lobisi var. Bu lobiyi tabii ki bu projede biraz karşımıza almış olacağız. Tabii tepki toplu. toplayacaksınız. To çünkü. Tepki toplayacağız ama bunu sadece biz yaşamıyoruz. Türkiye'de şu anda e, şunu biliyoruz ki e, bu alternatif biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadele yapan, yapmaya çalışan... Firmalarımız da bu tepki alıyorlar. Hı hı. Onlar da bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Dolayısıyla onlarla da işbirliği yapıp... ...Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor... E, ...bu projenin en güzel yanlarından bir tanesi... ...Türkiye'de 10 bölgeyi gezeceğiz. Yani sadece çeviriler yapmak... ...sumanın dışında Türkiye'de ne yapılıyor... ...alternatif olaraktan. Bunları videolarla kayıda alacağız. Danışmanlarımızla, akademisyenlerimizle, çiftçilerimizle... ...ziraat odalarıyla vesaire konuşaraktan... ...bir web sitesi kuracağız... Alternatifini sunacağız insanlara. Bakın hani bir şey kötü ama alternatifi var. Bu yolda izleyebilirsiniz. Bakın Türkiye'de bunlar yapılabiliyor. Mümkün bunu yapmak. sizi tarafınızda yapmanız mümkün. Bunu sunmak gerekiyor. Yani projen bir ayağı da e, bu web sitesi yapmak. Eğitim dokümanları çiftçiye yönelik ve tüketiciye yönelik. Tüketiciyi bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Ve kritik nokta 8 aylık bu çalışmanın sonrasında bir e, konferans gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu konferansta da işte hem kamu kurumlarını hem sivil toplum örgütlerini hem de bu konuyla ilgili tüm paydaşları bir yere getirdikten getirerekten işte bu alternatiflere dikkat çekmek bu konuda sunumların olacağı panellerin olacağı bir konferans yapacak. Konferansın ikinci günü ise projenin son 4 ayına gireceğiz ve bir kampanya başlatacağız. İşte bu kampanya kritik dönem olacak ve burada tabii ki daha çok tüketicilerle birlikte Türkiye'de PFAS'lerin kullanımının azaltılması tabii ki hı hı. yani böyle 3-5 yılda 10 yılda kallayacak bir şey mümkün değil ama bunu azaltacak yönde desteklemelerin, yatırımların yapılmasına yönelikten de tüketici arkamızı alaraktan ve tabii sonuç olarak da sivil toplum örgütleriyle birlikte bakanlığa gidip bu konuda ...her türlü çabayı göstereceğiz. Türkiye'de pestisitlerin azalmasını sağlayacak olan şey... ...çiftçinin bilinçlendirilmesi midir? Yoksa karar alma mekanizmalarının iknasından mı geçer? Ee, bunun paralel olduğunu düşünüyorum. Yani aslında e, ikisinden de öte tüketici. Hı hı. Bence tüketicinin bilinçlendirmesi ve talep dünyada... E, Birçok şeyi değiştiren, yön veren tüketici talebidir. Bugün organik tarımın başlanması da zaten sağlık konusunda, çevre konusunda tüketicinin bilinçlenmesiyle olmuştur. Dolayısıyla eğer tüketici talep ederse, tüketici baskı yaparsa ki kampanyanın da amacı o, e, o zaman hem çiftçiye hem hükümete, bakanlığa, Yön verecektir onları yönlendirecektir Dolayısıyla tüketici talebini arttırmamız Gerekiyor Tabii ki lobi ve savunuculuğu Devam ettirmemiz lazım ve tabi ki de Çiftçiyi ve sadece çiftçi Değil tarım işçisi çünkü bunda En fazla zarar gören zehirlenen e, e, Kanser olan Hatta uluslararası bir dava var biliyorsunuz Bu glistofattan dolayı ve kazanılmış bir dava e, Tarım çiftçisi Tarım çiftçisi gerçekten en büyük Bu anlamda zirai Zehir firmalarının kobayı ne yazık ki Evet şimdi kısa bir ara vereceğiz müzik arası ardından tekrar beraberiz. Na mümkün duymaması, bal gibi tatlıydı doysa sevdamın yansıması kayıtlar. 94.9 Açık Radyo'da Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Buğday Derneği'nin yeni projesi Pestisit Projesi'ni konuşuyoruz. Buğday Derneği Eş Genel Müdürü Batur ile Proje çok güzel. Ee, gayet de net anlattın. İşte amacı da e, şahane. Projenin e, bir sürü STK'yı içine alan bir yapısı var. E, bu STK'lardan işbirliği anlamında beklentiniz neler olacak? Yani çünkü kalabalık bir grup olacaksınız eğer STK'lar size dahil olursa ve bu ağ kurulursa evet ee, şimdi e, Türkiye'de e, birlikte iş yani Türkiye'de dünyada her anlamda da ister sivil toplum örgütleri olsun ister kamu kurumları olsun vatandaş olsun e, insanların birlikte iş yapma kapasitelerini geliştirmeleri lazım yani e, bireysellik e, egolar kurumsal ve kişisel çatışmaların geride bırakılması lazım yani e, dünyanın gidişatı hem sosyal anlamda hem ekolojik anlamda iyi değil bunu hepimiz biliyoruz küresel ısınma gündemde e, bununla ilgili önlem alınması gibi e, dolayısıyla da e, günümüz artık ayrışma değil birleşmenin dönemi. Dolayısıyla da Türkiye'de biz şu anda mesela GDO'ya karşı küresel ısınmaya karşı birçok konuda e, çevre, sağlık e, ve tüketici ilgili birçok sivil toplum örgütü bir arada çalışmalar yapıyoruz. Mesela e, çok yakın zamanda e, yerel tohumlarla ilgili bir yönetmelik çıktı. Hı hı. E, bununla ilgili bir dava süreci var. Birçok sivil toplum örgütü bir araya geldiler. Biz de bu davaya şu anda müdahil olmayı görüşürüz gidenlik olaraktan. Evet. Dolayısıyla sivil toplum örgütlerinin toplum olaraktan birlikte bir şey yapmak bu yöndeki kapasitemizi geliştirmek e, çok önemli. E, Aynı zamanda bu neyi sağlayacak? Daha çok insana ulaşmamızı sağlayacak. Evet. Birimiz için öncelikli bir konu başkası, başka bir sivil toplum kuruluşunun çok öncelikli bir konu olmayabilir ama ben de o projeyi kendi üyelerime duyurabilsem, kendi sosyal medya ağımdan duyurabilsem diğer sivil toplum örgütünün daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacağım. Dolayısıyla bir çarpan etki oluşacak. Dolayısıyla biz bu projenin hem başında, hem ortasında bu kampanyanın işte konferansı oldu hem de sonunda e, üç ayrı sefer bu sivil toplum örgütleriyle tabii ön görüşmeler haricinde Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirler, şehirlerde bir araya gelmek ve toplantılar Hı -hı. yapmak istiyoruz. Hı -hı. Onların bunun sahiplenmesi istiyoruz. Projenin bir amacı da e, bu bir yıl içinde bir ağ kurmak. Sivil toplum örgütlerinde ve bu ağın ve web sitesinin uzun vadede bugün pesistler için olduğu gibi yarın başka konularda da sivil toplum örgütlerince kullanır hale gelmesini Hı -hı. sağlamak çok benzer benim hani hayalimdeki bir örnek ikinci aşama olarak Türkiye'den yurt dışına giden ürünlerin gıda ürünlerin dönme sebebinde birinci sırayı mitotoksinler alıyor. Mitotoksinler hani en popüleri aflatoksin olaraktan biliyoruz. Bunlar e, kanserojen, e, gıdada oluşan bir şekilde küf mantar tarzında bir şey yani halk dilindeki ifadesiyle. Dolayısıyla bu örgütler bu web sitesi hani, ya bugün pes için olan çalışmayı yarın mitotoksinler için yapabilirler. Bu konuda e, Türkiye'de de biz hepimiz dünyada da bu yaygın ama yeterince denetim yapılmıyor. Pestisitler için evet gıda limitleri var. Konvansiyonel gıda için konuşuyorum. E, laboratuvarlarımız arttı. Haller yeni kanun çıkıyor. Hal yasası çıkacak. İşte laboratuvarlar denetimi artacak deniyor. Ama mitotoksinler peki? Bu konuda yeterince çalışma var mı? Konvansiyonel Hı -hı. ve organik gıda için yeterince önlem alınabiliyor mu? Dolayısıyla da sivil toplumların bir araya gel, örgütlen bir araya gelmesi, başka sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, başka bir sivil toplum örgütü çevreyle gibi çalışma yapabilir. Su ile ilgili bir çalışma olabilir Radyasyonla ilgili bir çalışma olabilir Sonuçta bunlar hep birbirini destekleyecek şeyler <gülüyor> Bir buluşma ağı olacak aslında evet. Ve çok fayda olacak Son bir soru sormak istiyorum Tüketici dedin ya en önemli Aslında e, dönelerden bir tanesi e, Tüketici Tüketici bu projeye nasıl dahil olacak Nasıl katkıda bulunacak size e, Tüketici Demin söylediğim gibi en önemli ayak tüketici. E, tüketicinin bu projeye dahil olması için de zaten bir kampanya e, gerçekleştireceğiz. Biz de dernek olarak kampanyacılık konusunda çok tecrübeli e, bir kurum değiliz. Zaten e, PAN'la işbirliği yapmasının sebeplerinden de bir tanesi bu. Hmm. PAN bu konuda çok gelişmiş bir çalışması olan Avrupa'da çok ciddi kampanyalar yapan bir kurum. E, biz de kampanyalarıyla e, change.org veya bağımsız olaraktan sosyal medya, e, sosyal medya hesaplarımız üzerinden. E, tüketiciye ulaşacağız ama tabii ki tüketiciyi de aynı şekilde web sitemize yönlendirerek onları da bilinçlendirmeye çalışacağız. Çünkü e, nedenini anlatmadığımız zaman tüketici e, nedenini bilmeden bir şeyi savunmaz. Bir şeyin arkasında durmaz. Dolayısıyla da bunun uzun vadedeki zararları ve kendine olan zararlarından bahsedeceğiz. Yani sağlık açısından. Ne yazık ki hani sadece çiftçi değil, tüketici de hani yani şehirdeki insan diyelim e, kentte de kısa vadede ve birinci derecede kendine dokunduğu zaman biz e, sorunlara e, çözüm e, aramaya başlıyoruz. Dolayısıyla hani e, sağlık tabii ki burada birinci vurgu olacak ama uzun vadede baktığımız zaman aslında aynı küresel ısınma gibi. Bugün yaptığımız 50 yıl sonra 100 yıl sonra torunlarımızın bunun bedelini ödeyecek. Dolayısıyla bu anlamda da e, bunun zararından tüketiciyi anlatmaya çalışacağız. Evet. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için Batur. Ben de çok, teşekkür çok, ederim. Çok güzel izah ettin. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bugün Buğday Derneği Eşkener Müdürü Batur Şehirlioğlu ile zehirsiz sofralar projesini konuştuk. Buğday Derneği'nin yeni projesi. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tohumdan NASA'da ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.